ekonomi ekoloji mm -hmm. hazırlayıp ben Pelin Cengiz, Barış Gencerbaykan Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta benim program ortaklarım yok gene. <gülüyor> Beni yalnız bıraktılar bu hafta ama özlemişsinizdir diye programa Can Tombil'i e, davet ettim merhaba <gülüyor> hoş geldin hoş bulduk e, aslında Aşina asın sen tabi bizim programlarda e, konuşmacı olmaya e, şimdi e, sabah açık gazetede e, de e, detaylı bir şekilde bahsettiniz sabahki programda e, bugün gezi direnişinin e, başladığı günün yıl dönümü ikinci yıl dönümü ikinci yıl dönümü evet 2013 yılında gerçekleşmişti şimdi bugün aslında konuşacağımız konu da tam gezi direnişini başlatan e, meselenin özünü e, oluşturuyor. E, sonuçta Gezi Direnişi nereden e, ortaya çıktı? Oraya yapılmak istenen e, tamamen merkezi hükümetin dayatmacı bir şekilde tepeden indir e, gemeci bir şekilde e, yerel yönetime ve e, kente dayattığı bir projeyle ortaya çıktı evet. ve o proje yeterince istişare edilmemiş sivil toplum kuruluşları ilgili kişiler ve yurttaşlarla yeterince tartışılmamış fikir alışverişi yapılmamış bir projeydi tamamen muktedirlerin ortaya koyduğu ve inme. üstlenilme devamında neler olabileceğinin hesaplanmadığı çet süreçlerinin gerçekleştirilmediği tamamen ben yaptım oldu şeklinde dayatılan bir projeye insanların yurttaşların karşı çıkmasıyla başlayan bir Direniş süreci evet. yaşadık. Taksim Dayanışmasının yaptığı açıklamada bu direniş süreci Türkiye tarihinin en barışçı ve en haklı direniş çalıklarından birisi oldu ve devam eden bir süreç haline geldi. İkinci yılının buluşmasında bütün dünyaya her yerde diye seslenmek istediklerini söylediler yaptıkları basın açıklamasında ve İstanbul'da ve ülkenin dört bir yanında. ...şehirlerde ve parklarda meydanda olduklarını... ...halen orada olduklarını da söylediler. Evet, güzel. Şimdi bugün... E, ...dünyada ilk defa açıklanan bir... E, ...endeksten e, bahsedeceğiz. Aslında tam da... E, ...konumuzun dediğim gibi... ...özünü oluşturuyor. E, geçen hafta... E, ...Washington'da açıklandı. Bu çevresel demokrasi endeksi. E, i̇ki tane... E, ...bu alanda yani insanların... E, ...refahı, toplumların refahı ve çevre e, konuları üzerine çalışan iki tane e, kuruluş tarafından da Akses İnişiyatif ve World Resources Institute ortaklığı ile geliştirilen bir endeks bu. Evet. Bunun tabii yani farklı versiyonları geçmiş dönemler içerisinde açıklanmıştı fakat bu çevre ve demokrasi ilişkisini birebir hesaplayan bir endeks. Tabii şu anda ilk defa yapıldı ve aslında çalışma hali hazırda da devam ediyor. Birazdan şimdi detaylarını konuşacağız. Evet. Tam olarak e, katılımcılığın yurttaşların karar alma e, süreçlerinde e, fikrinin alınıp alınmamasının ne kadar hayati e, olduğunu e, göstermişti gezi bize. Bu endekste diyor ki e, halkların e, yurttaşların karar alma süreçlerine katılımı ne durumda? E, bir e, proje ile ilgili olarak e, halkın bilgilendirilmesi Bilgi süreçler işliyor. şeffaf mı işliyor? Ve e, karar vericilerin e, hesap verebilir olması ve tabii ki bu bütün bunlara imkan verip e, yasaların o ülkenin yasalarının buna imkan verip vermiyor o, olduğunu ölçüyor. Fakat orada da tabii enteresan bazı nüanslar var. Şimdi bu çevresel demokrasi endeksi e, 70 ülke e, seçilmiş 70 ülke e, baz alınmış bunun için ve e, her ülkeden. 2 ee, avukatla yani 140'tan fazla avukatla çalışmışlar ve tamamen bu 70 ülkenin e, yasal mevzuatları incelenmiş ya yani buna bu saydığımız üç tane e, temel e, parametre e, bu ülkelerin yasaları e, bu parametreleri barındırıyor mu barındırmıyor mu yani bilgi erişim Katılım hakkı ve çevre hukukuyla alakalı olan düzenlemeler Düzenleme ve düzenlemeler ve tabii şeylerin karar vericilerin hesap verebilir olmaları Olması, bu evet. aldıkları kararlardan dolayı çünkü yani çevresel etki yaratacak çevre ve yaşam alanları üzerinde çevresel etkiler yaratacak kararlarla ilgili kritik kararlarla ilgili tabi itiraz edebilme mekanizmalarının da yurttaşlara sunuluyor olması evet. çok önemli. 75 tane gösterge oluşturulmuş bu endeks için ve işte çevresel demokrasi alanında en iyiler ve en kötüler tespit edilmiş. Şimdi burada endeksin ilk 3 sırasında yer alan ilk 3 ülke ilginç Litvanya, Letonya ve Rusya. Evet. Onu Amerika, Güney Afrika, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Panama ve Kolombiya takip ediyor. Şimdi burada tabi Rusya çok ilgi çekici. Zaten bu endeksi yapanlar kendileri de yaptıkları araştırmanın bu sonucu olarak bundan bahsetmişler. Bu gerçekten işte Rusya'da otoriterizmin hakim olduğu bir ülke ve... Yani bir takım özgürlüklerin zaman zaman kısıtlandığını falan şahit oluyoruz farklı konularda. Daha ve... üç gün önce sözünü kestim çok özür dilerim. Ee, Rusya Devlet Başkanı Putin milli güvenlik gerekçesiyle ülkesinde faaliyet gösteren STK'lara, yabancı STK'lara ciddi kontrol ve engeller getiren bir yasayı onaylamıştı. Evet Bunun bu bir süredir gündemdeydi. Çalışan... Evet ve çevreyle, var. E, çevreyle ilgili çalışan e, sivil toplum kuruluşlarını da içeriyor. E, dolayısıyla e, otoriterizmin e, yükseldiği e, yüksek olduğu e, bir ülke ve e, yani burada şuna dikkat çekiliyor yani sadece hukuka bakmakta yetmiyor uygulamalara da bakmak lazım çünkü gördüğünüz üzere e, Rusya'nın e, yasaları kağıt üzerinde çok e, ilerici e, görünüyor fakat tabi e, uygulamaya geldiğimiz zaman e, yasalar e, tamamen devreden çıkartılmış e, vaziyette e, ve işte dediğimiz gibi dolayısıyla Sadece hukuka, yasalara, yasal mevzuata bakmak yetmiyor. Uygulama alanlarında ne gibi düzeltmeler yapılması gerekiyor? Bunu da ayrıca 26 tane göstergeyle tespit etmişler. İlgilenen dinleyicilerimiz environmentaldemocracyindex.org sitesinde o göstergeler Hmm, yer alıyor 26 gösterge ve e, country olarak e, search ettiklerinde, e, aradıklarında mesela diyelim Türkiye'yi arattılar. O e, Türkiye sayfasının en altında 26 göstergede e, ayrı ayrı ülkeler puanlanmış. E, ve işte dediğimiz gibi yani Rusya örneğinde görüldüğü gibi her zaman mevcut hukukla pratik uygulama arasında ilişki olmayabiliyor. Türkiye kaçıncı sırada? Bu arada ileride değineceğiz ama merak ettim. Evet, Türkiye'ye gelelim. Aslında ha e, Türkiye'den sonra en kötülerden bahsederiz. E, Türkiye 70 ülke arasında 47. sırada. E, şimdi average bir e, ortalama bir skor belirlenmiş bütün bu endeksler e, üzerinden. O ortalama puan 1.42. E, aşağı yukarı 35 ülke, 37 e, civarında ülke ee, bu 1.42'lik e, yeterliliğe sahip yani ortalama puanın üzerinde veya sınırında e, kalmış e, ülkeler. Evet. Türkiye ise 1.24 e, skoru ve 70 ülkenin yer aldığı listenin e, yani ortanın altında kalıyor 47. sırada e, olmasıyla ve işte orada Tanzanya, Guatemala, Nijerya e, gibi ülkeler var. Ee, ve e, işte 3 tane göstergeye bakılıyor dedik ya onlarla ilgili de e, puanlar şöyle mesela bilgiye erişim buna iyi denmiş 1.72 Türkiye'den Türkiye bahsediyor. Evet Türkiye'nin oradaki skoru 1.72 adalete erişim orta 1.36 e, halkın katılımı da e, çok çok zayıf çıkmış 0.63 e, skor. Ee, ve e, Türkiye ile ilgili işte e, bir takım e, değerlendirmeler var orada. E, bilgi edinme yasası kapsamında istek üzerine çevre ile ilgili konularda bilgiye erişim e, sağlanabildiği e, söyleniyor. Fakat yurttaşların bunun çok az miktarına proaktif şekilde e, katılabildiği, e, erişebildiği söyleniyor. Yani yeterince aslında orada e, bilgiye erişim. Yani bilgiye erişim var ama geri dönüşte geriye dönen bilginin niteliği tartışılır bir nitelikte. Bu da muhtemelen çevreyle alakalı değil de bilgiye, bilgi edinme hakkı Yasası, kanunundan atıyor. Evet, evet. E, aslında tabi sadece tabii çevreyle ilgili değil, çeşitli mevzuatlara bakarak muhtemelen bu değerlendirmeler yapılmış. Yine aynı şekilde yasaların, yurttaşların erken dönemde özellikle chat süreçlerine, katılımına imkan verdiği ancak e, yurttaşların bu projelerin plan, program ve e, politikaların oluşturulması e, süreçlerinde e, halkın e, katılımının e, sağlanamadığı, hatta yani buna ihtiyaç duyulmadığı e, notu düşülmüş e, ve yine aynı şekilde yurttaşların e, çevreyle ilgili konularda e, mahkemelere itiraz e, edebilme hakkının da son derece sınırlı olduğu e, tespit edilmiş. Burada tabii e, Türkiye'nin iyileştiği yani bunlar e, görece olarak e, mevcut durum ve işte iyi olabilecek şeyler olarak e, tanımlanmış. Bir de tabii Türkiye'nin iyileştirilmesi gereken alanlar e, diye bir bölüm var. E, orada da yine aynı şekilde çevreyle ilgili karar alma süreçlerinde Türkiye'nin kanunları yurttaşlara katılım fırsatı vermiyor, çedler yurttaşlara ilan edilmiyor ve çevreyle ilgili kararların uygulanmasına yönelik gözden geçirme prosedürleri'nin zamanında yerine getirilmesine olanak tanımıyor. Yine aynı şekilde kadınların ve yoksulların yani en dezavantajlı e, grupların ve özellikle çevresel e, kararlar e, sebebiyle en fazla zarar gören e, kesimlerin e, bu haklarını e, geri almak üzere e, başvurabilecekleri mekanizmalar yok. E, ne, evet yok denecek kadar az e, ve yine e, yasalar e, çevreyle ilgili e, konularda e, hükümeti e, karar vericileri e, bilgiyi ...zamanında e, kamuoyuyla paylaşma e, zorunluluğu getirmiyor ve dolayısıyla e, Türkiye bu konuları gündemine alırsa e, Türkiye halkının çevresel e, bilgiye daha çok erişimi olur, e, çok daha fazla girdi elde edilir ve e, bu, bu şekilde aynı zamanda hükümet ve şirketler çevresel konularda hesap verebilir hale gelir diyor. Ancak tabii yani Türkiye'de yönetenlerin gündeminde yani biz hesap verelim. Halk işte katılımcı süreçlere halkta da dahil olsun falan. Yani bunlar tabii gündemlerinde hiç olmayan konular olarak karşımızda. istersen bir ara verelim. Aradan sonra en iyileri ve en kötüleri de tekrardan merak edelim. Bir verelim evet ve belki biraz daha üzerine konuşalım. Bir <Gülüyor> We'll Evet, Yolda grubundan daha başlangıç adlı parçayı dinledik. Dün Açık Gazete'de de belgesel yayınladığımız Gezi belgeseli vesilesiyle çalmıştık bu parçayı. Hı -hı. Tekrardan dinlemek güzel oldu. Evet. Hem de bu vesileyle tekrardan Gezi Parkı eylemlerini e, hatırlamış oluyoruz. Hı hı. Evet. evet, kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, bu geçen hafta açıklanan Çevresel Demokrasi Endeksinden bahsediyoruz. Ben e, orijinal sitenin e, adresini vermiştim. Environmental Democracy Index.org e, sitesinden e, ülkeleri kıyaslamalı olarak da e, ülkelerin durumlarına bakmak mümkün. Ayrıca ben de bu konuyla ilgili e, Platform24.org e, sitesinde e, bir e, yazı yazdım. Türkçe olarak onu da ilgilenen dinleyicilerimiz bakabilir, inceleyebilir. Demin en iyilerden bahsettik ülkelerden. Kimler en kötü? Belki son en kötü listenin son 10'unda yer alan ülkeler arasında da Belize, Kamboçya, Ürdün. San Lusia diye e, ufak bir ada ülkesi. E, Nepal, Sri Lanka, Kongo, Namibya, Malezya e, ve e, Haiti yer almış. <gülüyor> e, bu ülkelerde işte yine belki bizimkine benzer bilgi edinme hakkıyla ilgili yasalar var ancak e, yine e, proaktif bir e, çevresel e, bilgilerin kamuoyuyla e, paylaşmasıyla ilgili hükümler yok, zorunluluk yok. Hatta bazı ülkelerde Filipinler, Kongo, Pakistan gibi ülkelerde vatandaşlar hava kalitesiyle ilgili, hava kirliliğiyle ilgili veyahut içme suyunun kalitesiyle ilgili bir takım istatistiklere ulaşmak isterlerse, bu konularda bilgi almak isterlerse bu hem çok uzun sürüyor, çok zaman alıcı bir faaliyete dönüşüyor hem de aynı zamanda son derece pahalı bir durum ortaya çıkıyor ve işte yine en kötüler arasında Etiyopya, Nikaragua, Guatemala, Bangladeş, Tayland gibi mesela bunların ulusal hükümetleri de fabrikalar, madenler, işte tesisler, insanlığa gezegene zarar veren her ne türlü faaliyet varsa bunların hiçbir sakıncası yok yani bunlarla ilgili herhangi bir önlem almak. E, bu zararı e, azaltmak e, üzerine herhangi bir şeyleri yok. E, ne denir? Girişimleri yok. Yani yasal mevzuatlarında böyle bir şey e, yer almıyor. E, belki biraz burada e, işte metodolojiden e, bahsedebiliriz. Ve önemli bir e, nokta da şu. E, şimdi bu e, Birleşmiş Milletler Çevre e, programı Bali rehberi var Bali Guidelines evet. endeks oluşturulurken bu rehberde yer verilen objektif ve uluslararası kabul görmüş standartlara dayanılarak bu en baştaki 75 yasal gösterge oluşturulmuş yani yasalar üzerinden inceleme yapılmış ve bunlardan da ee, ülkelerin performansı ile ilgili fikir vermesi açısından 24 asgari uygulama e, göstergesi e, oluşturulmuş. Dediğim gibi onların ülkelerin altına girildiği zaman e, onlarla ilgili puanlamalarda e, görülebiliyor. Ve e, tabi bu ilk defa yapıldığı için ve e, aslında çalışma biraz daha da e, devam ediyor. E, e, ülkeler, 31 Temmuz'a kadar kendileriyle ilgili yapılmış olan değerlendirmelere itiraz edebiliyorlar. Kendi yorumlarını gönderebiliyorlar. Yani siz bunu böyle yazmışsınız ama biz o yasada iyileştirme yaptık. Bakın böyle düzelttik onu. Veya başka türlü cevap verme hakkı tanınıyor ülkelere. Yani sonuçta bunlar çok da böyle kesin hükümlerle... Ortaya konmuş şeyler değil 15 Temmuz'a kadar itiraz etmek mümkün ve oradan gelen geri bildirimlerle tekrardan değerlendirmeye alınacak bu ülkeler ve 30 Ağustos 2015 tarihi itibariyle de kesinlik kazanacak ve sonuçlar tekrardan site üzerinden duyurulacak. Revze edilecek. Evet bir ilginç nokta Çin ve Hindistan hala daha Bilgi gönderme konusunda çalışmalarını sürdürüyormuş onlara ait veriler çünkü Çin ve Hindistan önemli evet, evet. yani hem dünyayı en çok kirleten ülkeler hem de e, bu kirletme faaliyetini sürdürürken vatandaşlarına ne kadar söz hakkı tanıyor. Bunlar önemli. Bilgi edinmeyle de alakalı çeşitli haberler çıkmıştı geçtiğimiz sene içerisinde. Mesela Çin'deki hava kirliliğinden ötürü uçakların inemediği bir dönem olmuştu. Hı hı. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Çin'deki hava ile alakalı istatistikleri yayınlamaya başladığı hı hı. zaman Çin hükümetiyle beraber, Çin yönetimiyle beraber aralarında ufak bir gerilim yaşanmıştı. En merak edici konulardan bir tanesi, ülkelerden bir tanesi de Çin olsa gerek. Kesinlikle. Hindistan'daki durumda zaten şu anda malumunuz. Evet. Neler evet. oldu, neler bitti? Evet, dair. Çin ve Hindistan ayrıca önemli gerçekten. Onlara ilişkin veriler de 31 Temmuz'da açıklanacakmış. Oradan görmek mümkün. Şimdi dediğim gibi tekrardan biraz şeye dönecek olursak, burada aslında programın başında da bahsettiğimiz üzere üç tane. Temel hakkı e, gündeme getiriyor e, temel olarak bu e, metodoloji e, ve e, yani endeksin ortaya konma e, sebebi bu. Ve e, yine bu e, oluşturulurken, çevresel demokrasi endeksi e, oluşturulurken burada e, 1992 yılında e, Rio'da gerçekleşen, e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 10. maddesine çok büyük bir atıf yapılıyor. Çünkü burada çevre konuları tüm vatandaşları ilgilendirir ve onların uygun seviyelerde katılımının bilgilendirmelerinin önemine atıf yapan ve yani bugün aslında çevresel hakların, bu mücadelelerin de temelini oluşturan 10. madde. Ve yine tabii burada önemli bir atıf da Arhus Sözleşmesi'ne yapılıyor. Evet. Bu çünkü maddenin devamında 98'de kabul edilmişti Arhus Sözleşmesi. Şu anda sanıyorum Avrupa Birliği ülkeleri bunu imzalamış durumda. Avrupa Birliği ülkeleri dışında da imzalamış olan ülkeler var sanıyorum. Arhus Sözleşmesi ile bu 10. madde daha da ileriye götürülmüş ve çevreyle ilgili bilgiye erişim hakkı genişletildi. Hatta bu gezi direnişi zamanında Arhus Sözleşmesi de tekrardan gündeme gelmişti. Halkın katılımı yani o dönemde bir referandum yapılsın gibi bir takım şeyler alın, Fikirler ortada dolaşmıştı ama Esas itibariyle Türkiye hala daha bu Arhus Sözleşmesi'ni imzalamış değil Bu konuda aslında çok önemli bir şeyde kaçırılıyor evet. Arhus çünkü doğrudan yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağladığı için Çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir hak sağlıyor Evet e, programımızın bu son... haftada sonuna geldik. geldik. E, en son kısımda da destekçimiz Hüsnü Dilliye ve aynı zamanda Kirli çıkıp programın destekçisi e, dostumuz Mahmut Boz Yiğit'e de bir teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji